Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed. Cemaatin bilerek imamı geçmesi konusunu inceleyeceğiz. İnsanoğlunun tabiatında acelecilik vardır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ve kânel insânu acûle İnsanoğlu çok acelecidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise konuyla ilgili şöyle buyuruyor. اَتْتَأَنِّي Allah, اللّٰهِ وَلَعَجَلَةُ مِنَ şeytan." Acele etmemek Allah'tan, acele etmek şeytandandır. Sağımızdaki, solumuzdaki cemaatin Bazen de kendimizin namazda imamı geçtiğimizi fark ederiz. Fakat birçoğumuz bunu önemsemeyiz. Halbuki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda imamı geçenlerin şiddetli cezasını şöyle açıklıyor. E me ya'kalladhi yerfa'u قَبْلَ الْاِمَانِ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَهِ اِمَارٍ İmamdan önce başlarını secdeden kaldıranlar Allah'ın o kimselerin kafalarını eşek kafasına çevirmesinden korkmazlar mı? Şayet bir Müslümanın namaza gelirken sükunet ve vakar içinde olması gerekiyorsa, acaba bu Müslümanın namazdaki hali nasıl olmalıdır? İnsanlardan bazıları da namazda iken imamdan bayağı geç kalmak suretiyle imamı geçmiş olurlar. Bu da cecikme ile imamı geçmedir. Eski fıkıhçılar, Allah onlara rahmet eylesin, bu konuda çok güzel bir ölçü koymuşlardır. Bu ölçü şudur, cemaat, imam teksiri bitirdikten sonra harekete geçerek teksir getirmelidir. İmam Allahu Ekber lafını söylediğinde, ettiğinde. Berzel lafını duyar duymak elini kaldırıp cemaatle tekbir getirmelidir ki imamı geçmemiş olsun. Yani Allahu Ekber dediğinde imam cemaat zel sesini duyduktan sonra elini kaldırıp da tekbir getirerek namaza başlamış olursa imamı geçmemiş olur. Böyle yapılırsa bir hata önlenmiş olur. Sahabe Allah onlardan razı olsun. Namazda peygamberimizi geçmemek için çok dikkat ediyor, ediyorlardı. Sahabelerden Elbera İbn Aziz şöyle der. Onlar yani sahabeler peygamberimizin arkasında namaz kılarken peygamberimizin Rukusundan kalkıp secde için alnını yere koyana kadar sahabeden hiçbirinin delil secde etmek için eğilmezdi. O alnını yere koyduktan sonra arkasındaki ashabı secde ederdi. Yani imam secdeye varıyor, alnını secdeye koyar koymaz, oturum durumunda olan cemaat de hemen arkasından secdeye gidiyor ki, bir ihtimal belki imamı geçer de, biraz önce okumuş olduğumuz hadisin tehlikesine girer. Ne diyordu hadiste peygamberimiz? İmamdan önce kafasını rutudan kaldıranların kafalarını Allah'ın eşek kafasına çevirmelerinden korkmazlar mı o insanlar diyor? Demek ki tehlikeli mi o yani? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlanınca hareketlerinde biraz yavaşlama edildi. Ve bunun üzerine arkasındaki namaz kılanları şöylece uyardı. Ya eyyuhennâs inni qad beddans fela tesliquni bil rüku'i ve sucud. Ay Bu hadis-i şerif devam ediyor. Sadece bu kısmını aldık. Ey insanlar, ben artık biraz kilolandım, biraz yaşlandım. Beni ve sevdelerde sakın ola ki geçmeyesiniz, diye buyuruyor. Her imam, aşağıdaki hadiste belirtilen, onu da okuyacağım şimdi, sünneti uygulaması gerekir. Ebu Hureyve'nin Allah ondan razı olsun Ebu Hureyve'nin Allah ondan razı olsun rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle beyan buyuluyor: Kâne Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem İdâ qâme ilâs-salâti yükebbirû hîne yekûmu sümme yükebbirû hîne yarka sümme yükebbirû hîne yehvî ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا كُلِّهَا حَتَّى يُقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ بَعْدَ الْجُلُوسِ şimdi bu hadis-i şerif nerede geçiyor sağlam bir hadis şerif Buhari'de rivayet ediliyor numarası 756 ee, bu hadisler için. Bakınız maal olarak aktarayım bu hadiste ee, neler diyor peygamberimiz. Bu hadisi bilirseniz mesela Şafi kardeşlerimizin ruku ederken ellerini kaldırmalarını yadırgamazsınız. Bu hadis Buhari'de geçiyor. Yadırgamayın bakın. Yani Şafik kardeşlerimiz ellerini rufi ruhu yaparken rufiden kalkınca kaldırıyorsa bunu yadırdamayın çünkü Peygamberimiz yapmıştır. Bakın maalini okuyorum hadisin şimdi size. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken teşkil alarak başlardı. Sonra rufluya giderken de teşkil getirirdi. Sonra secdeye giderken ve secdeden başını kaldırırken tekbir getirirdi. Yani bu tekbiri getirmek için sadece Allahu ekber lafzıyla değil, aynı zamanda ilk ikta eller nasıl kalkıyorsa o şekilde kaldırırdı. Sonra ikinci secdeye giderken de secdeden kalkarken ayrı ayrı birer tekbir getirirdi. Hani tutuyorsunuz bazı cemaatten bunlar yapanlara Muharice geçiyor bu hadis-i şerifi. Yani bu kardeşlerimiz bu hadis-i şerifi tatbik ediyorlar. Dolayısıyla kızmayın, efendim, onları da düşman olarak görmeyin. Onları başka bir dinden olarak görmeyin. Bunlar sizin kardeşleriniz. Bu hadis-i şerifi tatbik ediyorlar. Sonra bu yaptığını namazı bitene kadar devam ettirirdi. İkinci rekattan sonraki oturuştan sonra kalkarken de teksir getirirdi. Şayet imam teksirlerini hareketleriyle beraber getirir de cemaat de daha önce belirtmiş olduğumuz gibi biraz gecikmeli hareket ederse namaz doğru bir şekilde eda edilmiş olacaktır. Şimdi bu konumuz burada bitiyor değerli Müslümanlar bu hadis-i şerifin kaynağını merak edenler olursa tekrar ediyorum Buhari'de 756. hadis Buhari'de geçiyor. Sahinci hadis. Evet. Bu O da.